İnsanlar her zaman ne olursa ve ne yaparsa onun karşılığını alırlar. Tıpkı Charlie Bucket gibi. Charlie Bucket, iki dedesi, iki ninesi, anne ve babasıyla sadece iki odası olan bir kulübede yaşıyordu. Çok yoksullardı. Öyle ki hiçbir zaman yemek esnasında ikinci tabağı yiyemezlerdi. Charlie daha çocuktu ve çocuk olmasına rağmen yılda sadece bir kez doğum günlerinde çikolata yiyebiliyordu. Ailesinin imkanları ancak buna olanak sağlayabiliyordu. Charlie ise yılda sadece bir kez yiyebildiği çikolatayı ısırıp ısırıp yiyerek onu bir ayda bitiriyordu. Bu kadar uslu ve terbiyeli bir çocukken her şeyden mahrum bırakılması üzücü bir durumdu tabi. Her gece dedelerinin ve ninelerinin yanına gidip onlardan hikaye dinleyen Charlie, bir gecede yaşadığı kasabada bulunan çikolata fabrikasının sahibi Bay Willy Wonka'nın hikayesini dinlemek istedi. Kasabasında bulunan o çikolata fabrikasına dünya tarafından oldukça büyük bir ilgi vardı. Zira Bay Willy Wonka dünyanın en muhteşem ve enfes çikolatalarını üretiyordu. Ürettiği çikolataların yanında çikolatalar hakkında olağanüstü mucizeleri de vardı. Örneğin soğuk havalarda yenen sıcak çikolatalı dondurma gibi. Charlie o fabrika ve Bay Willy Wonka'ya çok büyük bir ilgi duyuyordu. Dedelerinden de Bay Willy Wonka hakkında çok şey öğrenmişti. Mesela neden 10 yıldan bu yana fabrikanın çalışmasına rağmen içeri giren veya çıkanın olmamasının nedenleri gibi. Bay Willy Wonka meşhur çikolatalarıyla tanınıyordu. Herkes onun çikolatalarına o kadar hayrandı ki bir gün Prens Bay Willy Wonka'dan her şey çikolatadan yapılma saray istemişti. Öyle ki yapılan sarayda musluklardan bile çikolata akıyordu. Gerçi güneş ışınları karşısında pek şansı olmayan çikolata sarayının bir gece ansın eriyerek çikolata gölüne dönüştüğü herkesçe tarafından bilinirdi. Bay Willy çok büyük rakipleri vardı. Bu rakipler Bay Willy Wonka'nın fabrikasına casus gönderip çikolatanın sırlarını keşfetmeye bile çalışmışlardı. Öyle ki başarılı da olmuşlardı. Bunun üzerine sırların açığa çıkmasından kaynaklanan büyük zararlar görmüştü Bay Willy Wonka. Ve bundan dolayı nankör ve kendilerine bile saygıları olmayan bu insanlarla çalışmak istemediğinden çikolata fabrikasını kapatmaya karar vermişti. Uzun bir süre fabrikanın dev kapıları zincirli halde kalmıştı. Ardından bir gün kasabadakiler baktı ki fabrikanın bacası tutuyor ama hala kapılar kapalı ve içeri kimsenin girip çıktığını da gören olmamıştı. Kasaba biraz şüphelense de Bay Willy Wonka ünlü çikolataların imalatına yeniden başlamış ve yeni sırlarının yayılmaması için hiçbir insanla konuşup iletişimde bulunmamıştı. Aradan geçen uzun zamanlardan sonra Bay Willy Wonka gazetede bir ilan verdi ürettiği çikolatalarını sadece beşinin içine altın kaplatmıştı ve o beş çikolatayı dünyanın kendisinin bile bilmediği farklı herhangi bir yere göndermişti ve o beş altın kaplamalı çikolataları bulan beş çocuğu kimsenin girmediği çikolata fabrikasında bir gün boyunca gezdirip sırlarını paylaştıktan sonra o çocuklara bir ömür boyunca yetecek kadar çikolata vermeyi ödül olarak belirlemişti yanında da ufak sürprizler daha vardı İlk bileti Ağustos adlı şişko bir çocuk bulmuştu. İkinci bileti Veruca, üçüncüsünü Violet, dördüncüsünü Mike, son bilet ise fabrika ziyaretinden bir gün önce bulunmuştu. O son bileti bulan son çocuk Charlie bakıttı. Ama o bileti bulmak hiç de kolay olmamıştı. Charlie haricinde diğer tüm çocuklar o kadar zengindi ki bulundukları şehirdeki marketlerden wonka çikolataların hepsini toplatmışlardı. Charlie ise ilk şansını doğum gününde alınan çikolatasını denemişti ama bulamamıştı. Bir kaban olamayacak kadar fakir olan Charlie bir gün karların altında para buldu. O parayla bir kez daha şansını denemek istedi ve Charlie üçüncü denemesinde altın çikolatayı bulmuştu. Kendisi, ailesi, herkes hem şaşkın hem de onunla gurur duyuyordu. Büyük gün gelip çattığında Charlie ve diğer dört çocuk dünyanın en muhteşem çikolataların üretildiği fabrikada muhteşem bir geziye çıktılar. Charlie haricindeki dört çocuk birer birer yaptıkları kibir, söz dinlemezlik ve şımarıklıklarından dolayı ayrıca açgözlülüklerinden dolayı elendiler. Geriye bir tek Charlie ve dedesi Joe kalmıştı. Charlie'nin diğer çocuklardan bir üstünlüğü yoktu. Yanı sıra eksikleri bile vardı. Ancak gezi boyunca yaptığı seçimler, davranışları ve karakteri sayesinde Bay Willy Wonka çikolata fabrikasını Charlie'ye devretme kararı almıştı. Aslında bu kararı o vermemişti. Charlie kendi kazanmıştı. Bu gezi çok büyük bir sınavdı ve sınavı geçebilen tek kişi Charlie olmuştu. Charlie haricindeki diğer çocuklar her istediklerine sahiplerdi ve para ile her şeyi satın alabileceklerini zannediyorlardı. Oysaki para ile satın alınamayan birçok şey de vardı. Örneğin karakter gibi. Zaten Charlie'nin satın alması gereken bir karaktere ihtiyacı da yoktu. Kendisi kendine özgün örnek bir karakterdi. O günden sonra Charlie Bucket ve ailesi ve Bay Willy Wonka Charlie'nin çikolata fabrikasında sonsuza dek mutlu yaşadılar. Unutmayın çocuklar, hangi koşullarda olursanız olun bir gün zafer elde etmek sizin elinizde. Tıpkı Charlie Bucket gibi. Hoşçakalın, bir sonraki hikayede görüşmek üzere.